Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Azresin Muhammed. Bugün inşallah konumuz Kur'an-ı Kerim'de Şems suresi. Şems güneş demek Arapçada. Bize mealen burada buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi vel ha. Ve şemsi Oradaki vav, kassen vav deniyor buna. Yemin vavu deniyor. Vavlar şu anlamı biliyor vavlar. Buradaki anlamı yemin vavu. Bir ismin üzerine, fiile gelmez. İsmin üzerine bu vav gelince o kelime esi okunur. Ve şemsi esi okunuyor. Ve leyli, ve dini, ve esi okunuyor. Hebreki bablar, yemin babu. Kim yemin ediyor? Allah Cirece'ye yardım Adam ediyor. Mevla, yemin ediyor böyle. Ve şemsi, güneşe yemin olsun. Ve onun duasına, ışığına, ışığına, enerjisine yani yemin olsun. Güneş, hayatın menbaı, dünyanın mati. Yani güneş olmasa hayat olmazdı böyle. O güneşi kim verdi? O enerjiyi kim veriyor ona? Enerji kim ona veriyor? Bir de burada dua vakti geliyor burada. Işkac diyoruz böyle işkac namı kuyularlari burada. Işkac vaktinde başlıyor bir dua vakti böyle. Öyle yakın misin kadar? Devam ediyor. Kuşup vakti. Her namazın çıkışında arkadan bir namaz girer, sabah namazı hariç. Öğlen namazın vakti çıkar, ikinci vakti girer. İkinci vakti çıkar, akşam vakti girer. Akşamda ise girer, yaslı vakti çıkar, sabah vakti gelmediğimler. Yalnız sabah namazı çıkınca, yani güneş doğunca. Orada ne var orada? Boşluk var böyle. Bu diyor mümer vakit böyle, boşluk var böyle. Şey. Bu da ne oldu işte böyle? Zira diyorlar işe namaz duan amazı ile bu da dolduruluyor burada mesela. Bunun için bu dolduruluyor burada böyle. Güneşe onun enerjisine, ısı, ışısına yemin olsun öyle Vel Velkamere aya yemin olsun. Ne zaman izat elha? Güneşe tabi olduğu zaman. Ay, Güneşe tabi olduğu zaman. Ne zaman tabi oluyor? İlk bir ay. ilk doğuşunda. Hilal deniyor buna. Hilal. İncecik olur. Hilal deniyor buna. Şimdi Arapçada üç sımar ayın. Hilal, Kamer, Bedir deniyor böyle. Bedir. Ay, Yeni doğunca bir yer hilal denir böyle, haza hilal. Sonra ay denir, kamera denir. Sonra da 13, 15 güne gönderi de beli denir böyle. Der, böyle. Ay güneşe tabi olduğu zaman, ne zaman tabi oluyor? İlk doğduğu gece. Yani batıda güneş battığı yerden o anda ay doğar mıdır? Hilal doğar mı böyle böyle? Orada doğar. Rabbimiz kurduğu bu denge-düzen bu. Yani. Yani şu evrendeki denge-düzen dünya ile ay arasında, güneş arasındaki bir bağlantı, bir çekim gücü, mesafe meselesi bırak mesele. Hassas mesele. Böyle. Bir de ay-güneşe tabidir. Bu tefsir kebirde. Farah e böyle buyuruyor bunu. İkincisi de Ay ışığını Güneş'ten alır. O da tabi Eğer ayın bir yüzü Güneşe bakmazsa her tarafı karanlık oluyor demek böyle. Mesela araya dünya girince ne oluyor? Husuf oluyor yani. böyle böyle. Ay görünmüyor böyle. Demek ki Ay ne yapıyor? Işığını Güneş'ten alıyor tabi Bize yansıtıyor. Ay şeklinde yansıtıyor böyle. O nedir? Doğal takvim ay. Doğal takvim hıtına böyle. Tabi eskiden saat yok muhteremler. E, takvim yok. Bir şey bunlar böyle şey. Nedir insanların takvimleri, doğal takvimleri? Günün vakitleri güneş ile belirlenmiş. Güneş ile. Güneşe bakarlar. Hatta güneş doğmak üzere. Önce ne olur? Sabır doğar. doğudan Sabır yılı doğar Güneş doğar. Bunu anlarlar vakitleri böyle. Ayda nedir? Gece. Doğal takvim vereceği. Vennihari izâ cellâha. hari buradaki bağlar da atıf baba. Oradaki veşyemsi baba atıf edilir, oraya bağlantılı. Vennihari, günüze de yemin olsun, izâ cellâha. Onu tam paralttığı zaman güneş, günüze böyle. Güneş tam parlayınca, durunu saçınca. Güneş, gün, insan ömürle de ilgili. Ömürle veteriner. Güneş doğmadan önce, turu fecir deniyor. Fecir doğar. Derler tam yeri, Türkçe'miz ağrımlar, tan yeri. Yani doğuda, doğuda bir beyazlık belirir. Bu da iki adı böyle. Buna deniyor fecri kazib deniyor böyle. Fecri kazib doğuda tam karanlıktan sonra sabaha karşı yani 17 derecedeyken dünya günü arasında doğuda dikey, dik olarak birazcık belirir böyle. Bu biraz sonra kaybolur. Bunun için bu adı fecri kazib, yalancı fecir bu deniyor memeller. De. Bunu Gece dışına kalanlar bunu bilirler muhteremler böyle. Biraz bu iyi bilirler bunların mı bunlar böyle. E, o zaman otarlık çünkü o zaman da koyunlar. Otarlık. Demek ki fecirden önce dikey olarak doğuda bir yıldır belir, birazcık belirir. Aydınlık olur yeryüzünde. Kadar biraz sonra bu böyle. Arkadan yatay böyle, yatay olarak. yine bir beyazı çıkar. Bu büyür, genişler. Bunun da fecih sadık. Yani gerçek fecih bu. O zaman yastır namazın vakti çıkar, imtihaf, yemek yemini vakti, vakti çıkar, sabun vakti gelin vakti. Bu da nedir? İnsanın dünyaya gelişi bu. Yani gece karanlığı nedir? İnsanlar ana karanlığındaki durumu karanlıkta, bir zulümatta. Ana karanlığında böyle. Nedir fecih kazık? Doğum sancıları, annelerin muhtemelen, doğum sancıları hep böyle. Daha doğum olmuyor, doğum sancıları fecih kâzı böyle. Fecih sadık nedir, henüz daha güneş doğmadı ama, doğmadı. Gönül ışıkları atmosferine yansır, oradan bize gelir böyle. Doğuda, ufukta gelir. Bu da nedir? İnsanın dünyayı gelişe, Sadık'ta, sadıktır. Dünyayı gelişe sanırım böyle henüz daha güneş doğmadığı için de azıcık karanlıktır. Diye kadar insan da gözleri göremez İşte karanlık ortaya böyle. Güneşin doğuşu nedir? Artık çocuğun emekliğine başlaması böyle. Doğuşu böyle. Şunun böyle canlanması, enerjik olması, emekliğine başlaması. İşler vakti artık çocuk oynaması. koşma oynaması böyle. böyle. Kuşçuk vakti, dua vakti denen de gençlik zamanı vardır. Yani en güzel bir hal olan, böyle, enerji zamanı böyle, işte bütün mesele o enerjiyi yerinde kullanma muhtemelen böyle, kullanma Yani ömrü yerinde kullanma, malı yerinde kullanma, her şeyi yerinde kullanma, özellikle genişlik muhtemeleni, bir daha insana verilir muhtemelenidir. Ama akarsu gibi akı bir daha muhtemelen. İnsan fakir ama böyle. İnsan suya bakar, Karşılar, uzaktan göreme de aktar. Sanki duruyor gibi gelir. Ama su akıyor muhtemelen böyle. Bazı su hızlı akar. Yükselten gelir. İşte bazı genç çabuk geçer muhtemelen böyle. Bazı genç daha da yavaş geçer. Ama geçer muhtemelen böyle. Bütün mesele işte gençliğin kıymeti bilmek şey. Gençlere Allah kulluk edince Mevlam Bülü'nün e, meleklerine meleklerine bakın şu kulama bakın kulama böyle böyle. Şu gençlik heyecanı Kanı kaynıyor. Kan hareketli. Deli kanlı. yani Kanı deli böyle. Hareketli kanı böyle. Zinde. Her şey yapabilir. Her haramda günahı eşleyebilir. Ama buna rağmen Allah kullak edin muhtemelen böyle. Kullak edin muhtemelen. Yani bir genç ben namaza gelince, seneceye kapınınca, Kur'an okuyunca, Allah yolunda olunca bana Melek Seyy buyuruyor. Melek Seyy buyuruyor. Bakın buna. Bakın. Bakıyor Melek Seyy görten muhtemelen. Bunu görüyorlar bu şekilde böyle. Yani gençlik, işte kuşup baktı bu böyle. Arada tam aydınlanmış her taraf, ışık saçmış şeylere böyle, hayat fışkılıyor böyle. Hayat fışkılıyor. Öyle vakti, olgunluk zamanı artık. Olgunluk zamanı artık. Artık gençlik heyecanı geçti. O geçti, artık olgunluk çağıdır. Öyle vakti, tam güneş zirvede, tepede orada. Tam tepede güneş böyle, Olgunluk zamanıdır böyle. Ama her olgunluğun ne vardır? Bir zevali var mıdır? Dönüşü var mıdır? Yani her kemalin olgunluğun bir zevali vardır. Böyle. Yani ibret tam yukarı çıktı mı ne yapar? Geri dönür sayın baştan gıtırır. Öyle böyle baktığında zeval dönüyor böyle. ve doğudan batıya kayar. Tam gökyüzünün tepedeyken, tam tepe noktadayken kayar. Artık yavaş yavaş, yavaş yavaş geriye sayım başlar ama anlaşılmaz fazla böyle. İkindiye kadar böyle. İkindiye kadar, oldu mu epey güneş aşırı iner böylece. Artık kişi bakar, Allah'a ben de üstten gittim bu tepiyi aşamayayım, yürüyemeyim şimdi. Şu işi yapamıyorum, çabuk yoruluyorum, çabuk kesiliyorum. Şu, şu bu derken, işte gözler, kulaklıklar, şunda bunda artık başlar alametler. Rabim bunun rahmeti bunlara muhteşemler. Rabbim uyarıyor bizleri. Bunlar sinyal bizlere. kulun gafil olma. Bana döneceksin meydan bu böyle böyle. Öğleden sonra insana başlıyor bunlar bunlar. Başlıyor. Mesajlar meydana başlıyor bunlar böyle. Uyarıyor insanlara böylece. İkinden sonra ise artık hızlı bir yaşlanma muhteşemler. Hızlı böyle. Yüreğe çabuk artık inmeye başlar. Başlar. Hızlı bir yaşlanma Artık hastaneler, doktor, ilaçlar, şunlar, bunlar, tedaviler. Ama ne yazık ki gafiller uyanamaz genellikle. Yani yaşlanır, her gün doktorda, her gün kontrol altında, her gün hapları kullanıyor. Şu yasak, bu yasakta, yasaklar, yasaklar, başında bunlar başlıyor. Ama gafil ise uyan, uyanamaz genellikle. Yani hırs hırs gider bu şekilde. Akşamdır akşam ezanı, güneşin batışı. İnsanın gözünü kapaması dünyaya ölüm ölüm ot akşam adı verilen o Bak hemen akşam olmuyor değil Aşama Akşam böyle hep bunu belamızı uyur bunlar vardı. Mesaj. şey, siyamullar böyle yani, Akşam nedir? Kul dedi artık papa ot Nerede kafar onu kimse bilemez evvela. Yolda, arabada, hastanede, şurada, burada ölüm gelir, kul ölür. Ondan sonra Mezar, kabir, berzi hayatı başlar ama. Ruh ölmez ama. Beden ölür. Ruh elbisine keser bedenden, ruh ayrılır. Yatsıya kadar, yatsıya kadar, şimdi güneşi batıdan batıdan sonra, hem hava kararamaz, netenem böyle. Batıda, bir kırmızı bir bilir, kırmızı batıda. Tam batıda, gökyüzünde, yani ufukta yani daha doğrusu ufukta bir kırmızılık belirir. Bu nedir? Güneş daha da altımıza girmedi, kayınmadı Güneş ama dünyayı yansıyamıyor, bizim bulduğumuz yöreye yansıyamıyor güneş. atmosfere vuruyor. Yalnızca azaltı gazları parlıyor bundan böylece. Bir ışık oluyor kırmızılık böylece. O ışık kayboldu mu yastıbaktı giriyor. Bu nedir bu trenler? Ölen bir insan da mezara girdi ama hemen oturmaz zaman yakınları, çevresi, tanıyanları, Allah'a sevenleri, onun hatırası anılırdı. Anılırı böylece. Rahmetli Rahmeti böyle derken böylece. Yatsı mu artık unutulur. Onu tanıyanlar da giderler dünyadan. Umutunu muhtemelenler, karanlığa gömülür. Artık kabri aleminde. Dünyadaki neyse yaşantısı, onu orada görür muhtemelen. Böyle. Eğer Allah yolundaysa, cennet yolundaysa, elhamdülillah, Mezarı olduğu cehennem bir bahşiş mıdır lan böyle? Niye daha önce ölmedim ben der? Orasına görünce mıdır böyle? İkinci sabah nedir ikinci sabah? Güneşin doğuşu kabirden kalkış mıdır lan böyle? Su iflerecek. İsa Aleyhisselam görüp o, ey çürük kemikler, toz topuk olan ekler, kumu bizdil lahdır diye konuşan böyle. Kalk Allah izle. Bu yüce Mevla mu ona kolay mu teremler, gün dedim oldu Bütün şu yerin kemikleri, bedenler toplanacaklar, bir Ana karnında üç kranita insan aşama yaratıldığı gibi orada işte bir anda olacak mu Bir anda olacak. Her beden yaratılacak, ruhlar her ruh gelecek. Nasıl her ara gidiyor kovana girdiği gibi her ruh gelecek mu Kedene girecek bu terenler, aya kalkış, başlar başla başlayacak bu şeye başlayacak böyle. İşte bunun için iş berdan kurnaklarını sürekli böyle buraya güneşledirme de böyle. Bulur ya hayat yani bir bugün dünya yarın sabah artık başlıyor bu terenler, başlıyor. Dünya bu kadar dünya böylece böyle. Önce doğuş alacak karanlıkta gözlerden görmemesi, ancak kokuları duyar, bir ağlayabilir bir çürük mama istememe işler. Olmasa ifchak vakti, emekleme zamanı, koşuş vakti, gençlik zamanı, zinde zamanı, heyecanlı zaman, hareketli zaman. Yani, yani istifa diye bir şey yani dünyada hani böyle koşma koşuşturma zamanı öyle vakti tepeye çıktı mı güneş? Dur bakalım adam diyor. dur. Gene gel bakalım. Artık bitti. Yükselişin bitti böyle. Yükselişin öresi bitti artık böyle. Duraklama dönemi yani böyle. İkindiye kadar yavaş yavaş geriye sayayım. Yavaş yavaş böyle. İlkinden sonra hızlı yaştağımı devre. Akşam ölüm. Yasaya kadar yine hatırası kalıyor kişinin. Ondan sonra kişi karanlığa gömülüyor muhtemelen. Erse sabah nedir? Güneşin doğuşu. Kabirden kalkıyor. Hesaba şeklim Hesap. Hesap, hesap, hesap muhtemelen. Hesap böyle. En zoru o. En zor beraber. Yemin ashir, ale kafir'e gayri Hele işte hiç de kolay Hesap, güneş kızın güneş altında, güneş daha büyüyecek bu Güneş daha hızlı olacak, dünya büyüyecek bu Yakışacak birbirine bunlar böyle. Tepeden başa çık, beyin yanacak, yanacak, yanacak beynin. Ayak tabanı yerden yanacak bu İzdihar üst üstüne insan, ciğer, melek, hayvan bir arada. İzdam termo ozon böyle. Ağac böyle. Artıcı ki kafile yarı abici gene buradan kurtulabilir böyle görüyorsun. susuz böyle. Ölüm yok ama. Dinler çatmış, ciğerler kurumuş bu tende böyle. Aşık susuzdur böylece bu durumda Veli izi yavşağa ve geceim olsun öyle anılıyor. Gece de kralı kaplıyor zaman. Ve şemay ve ma benaha ve samayı ve göğe, gökyüzüne, yemin olsun Mevlam biliyor. Burada yedi tane nesne var, Allah yemin etti, yedi tane böyle. Ve samayı göğe. Ve ma bena onu bina eden. O denge düzeni kuran Mevlam. Diyor. Buradaki ma, ben anlamında, ben anlamında. Anlamında, yani Allah'a yemin olsun, göğü yaratan, onu bina eden, onu düzenleyene böyle. Yukuzünü. Yani dünya'nın etrafında bir atmosfer, bir hava tabakası var Hava tabakası. Bir insan uyansa gönlü, gönlü uyansa, kişi Allah adına tebekleşe, nereye bakarsa baksın, her şeye diyor Allah ah, Allah bir, Allah bir Her şey. Mühtemelen. Yani şu havayı baksak havada gazlar var böyle gazan böyle. Gazlar rengi yok. Rengi olsa ne olur? Gökünü göremeyiz, karanlık olur. Birimiz göremez derler. Bak derinle böyle. Yoğun bir hava var böyle. Her tarafı hava var. Ama rengi yok böyle. Şeffaf böyle. Rengi olsa ne olur? Her hatırda karanlık olur derinle. Kimse göremez böyle. Hiçbir böyle. Rengi, kokusu yok böyle? Eğer bu gazın kokusu olsa bazı gazda kokuyor mesela böyle. Bunların kokusu olsa ne olur? İnsan kokudan bunalır mı? Başta kokudan alamayız. Tadı da yok böyle. Tadı olsa ne olur? E soluydu bunu böyle. Burnundan çekirdim ağzımda gülüyor hava. E tadı olsa ne olur? Ya acı olsa ne olur? Unuturum ben bak. Evler buna bakın böyle. Hava şeffaf bu töreni böyle. Her şey görebiliyor mu Hava şeffaf böyle. Rengi yok, tadı yok. Sonra gaz arasında bir de... Denge var muhtemelen bak mesela. 121'i oksijen böyle. Oksijen yüzde yirmi birim böyle. Eğer oksijen biraz daha fazlasa ne olur? Yakar hep hücreleri yakar. Fazla olur Hücre yanar. Yani ateş seçtiğiniz derece bulur. Daha az olsun gıdarı yakamaz, hücre yakamaz. İnsan ölür muhtemelen bak böyle böyle. Mesela kavanoz suyakası var böyle böyle. Eğer o da fazlasa ne oluyor? Hayat genel zorlaşıyor böyle şey ama denize çekiyor mu tahmin Denizler, dereler, göller buna şikiyorlar. Okyanus suyu birleşince çamur oluyor o tahmin edenler. O şey her sünde bir çamur mu tahmin Yani karbon oksit gazı suyla birleşince çamura dönüşüyor tahmin edebile. Allahu düza mu tahmin edebile. Bel <Sessizlik> <Sessizlik> arzi ma taha ha. Ve yere yemin olsun efendim diyor. Yere yemin olsun arza. Onu döşeye yayan Yer üzerine böyle. İnsanların yaşam koşulluğuna göre yaşam dünya böyle. Yaşam koşulluğuna göre. Her hata dik dik kayalık olsa yaşamak. Yani Yürünmez, ekil ekilmiş, şu bu olmaz böyle. Be be. Dağlar da lazım. Dağda olması ne olur? Yer kabı yanı sallanır. Sarsıntı olur mu? Parçalar yani böyle. Ne de dağlar? Bir kazım mu? Ve cibar ev tağı da. Ve cibar da. Kazık bunlar. Baskı yapıyor bunlar muhterem. Yani bir dağ yerinden kaldırılsın o doğal yaşam bozul muhterem. Yaşanmaz muhterem. Nereye nasıl bir dağ lazım ona da yapmıyor. Kimaliler, ağır dağları toroslar, şunlar bunlar muhteremler bunlar bir baskı yapıyor. Yer kabuğunu sallanmaması için. Yer kabuğu altında erimiş madenler var. Erimiş madenler. Radosa saçıyor bunlar böyle. Genişim işte bunlar böyle. Zoruyorlar bunlar yer kabuğuna muhtemelen bunlar böyle. Mehlâf iznin versin. Paramparşı oluyor yer kabuğuna muhtemelen böyle. Yani dünya denen bu işte muhtemelen. Dünya böyle böyle. Yanardağlar fışkırıyor muhtemelen böyle. Ve nefsim ve ma sevva, ve nefsine emin olsun. İnsan ya nefis böyle. Ve ma bu da men anlamında istihara iş babı vardır. Arabi edebiyatında yani, ilm-i manide ister bağ vardır. Mâ meyd, birbirini kullanabilir bunlara böylece. Mâ sevvâha o nefsi teşviğ eden, düzenleyen, yani insanın bedenini düzenleyen, insanın bedeni, dış düzenleme var, hiç düzenle, düzenleme var. Böyle böyle. Yani önce beyin bakalım, beyin muhtemelenler, insan beyni, Bilim, teknoloji, şunlar, bunlar övünüyor, ama... ...kim veriyor bunları? Beyin. Kim beyni? Allah cilal Beyin veriyor. En hassal organımız beyin muhtemel. Eğer beyin çalışmadığı mı... ...özü olduğun beyninde ne olur? O kişi genç de olsa... ...ne kadar güzel de olsa... hamiş yarabbim muhtemel veriyor. Akılsız yani veriyor. Namazın mükellef olmuyor dünyada ceza ile mükellef olmuyor muhtemelen bak dünyada muhtemelen der. Beyin böyle. Rabbim beni yaratmış yani beyin tam çalışmıyor muhtemelen tam beyin çalışmıyor muhtemelen böyle. Tam beyni çalışsa kapasiteyle insan farklı insan varlık oluyor insanlara muhtemelen. Çalışmadan beyin daha böyle. Beyin muhtemelen de var. Onca abim kurum altına almışlarımda. Kale içerisinde böyle. Mi? Kemikten sağlam kale içerisinde. Kim yaratıyor bu kapatası kemiğini? Ya Rabbim. Ben gıdalar karşıyım Olan gıdalar, bak kemik ol, tına koy muhtemelen Kuşun kakası oluyor. Muhtemelen mi der? Kaflın bağında kabuğu oluyor muhtemelen mi? Karşıdın en gıda mıhtemelen mi? Karşıdın en gıda var böyle, sütü var bundan muhtemelen mi? Karşıdın en gıda mı? Kemik ol muhtemelen mi? Yani Allah aşkına muhtemelen mi? ya? Düşünmek lazım bile muhtemelen mi? şu gafleti. Ya, şu kafatasını yaratan muhtemelen mi? İçine beyni yerleştiren bile. Beyni böyle. Ayrıca... Eğer beyin kafatasında olsa yine olmaz. Hemen sarsar, arzu alınır. Sıvı var, beyin sıvısı sıvı var muhtemelen. Sıvı içinde beyin var. Yüzü muhtemelen böyle. Hafif bir darbeye tamir edebiliyor beyin muhtemelen. Gözler, paşlar, kirpikler muhtemelen böyle. Avciğerler, bebekler, hepsi bunların şekilleri, düzenleri, görevleri, farklılık muhtemelen olur. Bir de, Rus Asya'nda insanda bazı kuvvet veriyor bunlara böyle. Kuvvetleri var bunlara böylece. Fe le heme ha hücür <türürüz> ha ve tekvaha fe heme ha al ilham etti o nevse insana. Her insana. <türüz> hücür ha, <hucur> günahlar ve tekvaha <türüz> tekvalığı da böyle. Her insan doğuştan İlimi zoruyla bunu bilir muhtemelen. Her esna bilir bunu böyle Ya şey. Yani insanın bu beynine işlenmiştir böyle. Bir piriş muhtemelenler yumurtadan çıkar. yumurtadan çıkar. İster kuku torun altına çıksın, ister makyeden çıksın muhtemelen bak. Bir bir yumurtadan çıkar, yumurtadan çıktığı gibi hemen ayağını eşeleyip yerden gıdan arar. Bak daha yumurtadan yeni çıktı muhtemelenler son yumurta içindeydi. Yumurta kabuğunu kırılışarak çıktı. Hiçbire bakılmaz. Hem ayağını eşeler üstüne arama başlar böyle. Bir kuzu dünyaya ana karanın dünyaya gelir. Uyur eşelemez dramlar. Yer eşelemez böyle zaten. Alves onu yalar. Neden ıslak doğar çünkü. Islak ama doğar mı çünkü böyle. Su bazı akındı. Islak doğar o yavruya zararlıdır böyle. Annesinin diline yalar böyle. Hem masaj yapar... ...hem de annenin dilindeki bir madde var... ...bu onlar birleşince... ...annesi etlik olur mu seninle? Büyük de ödürücü oluyor böyle. böyle. Olur, annesi etlik olur mu seninle? İlettirme hepsi oluyor böyle. Afsan da yalar böyle, böyle. Yani doğum yolda gelen her hayvan... ya ...insan hariç... ...her hayvanın yavrusunu yalar mı seninle? Diline böyle. Yalar, yalar, yalar, yalar böyle. Hem o ıslaklığını kurutur... onun masaj yapar... Kan dolaşımını sağlar. Hem de mikrofonu kurumuşlar mikrofonu karşı muhtemelen efendim. Hastalara karşı böyle bir e bir kuzu diyelim. inek kuzu fark etmiyor. Burada olsa fark etmiyorlar böyle. Doğdurun böyle. Hemen kalkmak ister muhtemelen böyle. Hemen kalkamadan böyle. Kalkma uğraşır. Şöyle böyle. Bir düşer. derken şey yapar. Biraz kalkar. Açtığını hisseder. Bak burada. Ona bu ilhamı veriyor muhtemelen böyle. Rızık istiyor. Neden rızkını, yerden mi? Evet, Nereden bakıyor? Annesinin göğüsü müşkü yapıyor. Bak, yani Allah aşkına muhtemelen böyle. Ben gözüme gördüm muhtemelen. Kaç sebebi var, dikkatli Doğan bir kuzu vardı böyle. Birkaç kuzu gördüm ben muhtemelen doğan böyle şey. Annesi bunu yalıyor muhtemelen. Kalktı işte böyle kalktı. Annesine kulağına yapışmış. Oluyor, bak. Annesinin burnuna yapışmadı. Kulağına yapışmadı böyle. Annesinin müşkünü buldu. Bakın Buldu. Motor hem böyle. Alıştırmak başlıyor motor, durdu böyle. Yapıştı emek başlıyor. Bir emek çekiyor motor böyle. Ağzına göre tuz su tüketiyor gelmez ama bir emi çekiyor motor böyle ya. Nedir bunlar motor? Bak, İşte bunlar felha mah. Yani benzi yapılarında bunu Rabiye kodlamış belirmez motor. Ana karnı der motor der. Her insanda her insanda yeteneği vardır. Günah da işleyebilir, cevap işleyebilir bu. Her insan motor böyle. Her insan da günah şekil olduğunu bilir. Hırsız mesela bir şey çalacak. Gidip çalar. Gelir ki suçturur muhtemelen bak. Biliyor muhtemelen ben. Hırsız. Genelde gece bakar, gününüz bakar, ev sahibi yokken bakar, etrafına bakılır, dükkana girer mesela kamera var mı bakılır, günümüzde böyle. Hep gecene bakarak muhtemelen bak, muhtemelen, bak, muhtemelen bak. Yani muhtemelen böyle. Yani, her insan günahı da bilebiliyor, sahabı da bilebiliyor. Yetenekleri var da muhtemelen. De. Yani en Günahkar bir insan da evliya olabilir, Allah kulluğu yapabilir, o yeteneği vardır muhteremler böyle. Evliyanın da güneşle bir yeteneği vardır muhteremler. Şu evliya vardır ki düşünmüştür muhteremler, kaybetmiştir onu da Allah korusunlar. Bu neler muhteremler? Kimse bulunduğu ana güvenmemesi gerekiyor aslında, kimse muhteremler. Kimse ne olacağını bilemez, bir imtihan meselesi, imtihan. Mesela Allah Para ile mallarla, kadınlar, dünya menfaatıyla, şunla bunlar, bir imtihanakul tabi tutuldu mu, işte oradan elinde gitti, hata karşı muhtemelen böyle. İmtihan muhtemelen böyle. Aleyhsen, peygamberken bak, peygamberken o da kadınlar mı böyle. İmtihan oldu muhtemelen, o kadın muhtemelen oldu. O kazandı, elhamdülillah. Kad eflaha men zekkâhâ. Kad eflaha muhakkak ki, <-ti> Fela kavuştu ama. Kurtuluş erdi. Kim men zekâ, kimin nefsi amarasını temizlerse. Eski nefis dinliyor bu Kimin nefsi amarasını temizlerse. Neden? Günahlardan. O da yeterli değil böyle. Günahların kökünü var. Eğer bir insan günahın köküne inmese, nefis o anda günahtan sakınsa bile, yarın olacak bilmez mıdır? Nefis böyle? Mutlaka ne gerekiyor? Nefis yamalardan gerekiyor. Nefis amaretten. Nedir bunun günahların kökenleri? Biri şehvet muhtemelen böyle. En tehlikeli bu böyle bu. Erkek de Şehvet böyle. Öyle kadın var, çoluşun böyle kaşar gider muhtemelen böyle. Erkek ne yapar gider? Şehvet. Sonra gazap. Öpçe kızma, sinirlenme muhtemelen böyle. Kişi olmayacak bir şeye bir anda köpürür böyle olmayacak bir yerde. Mesela yolda arabada böyle. Yol, yol sitenin yol benim. İki araba durur, inir aşağı böyle. Tekme tokatarken biri çeker silahını karşına vurur muhtemelen böyle. Biri mezara gitti, biri cazarla gitti böyle, böyle. İkisinin yavruları yetim kaldı, harılarda dur kalır muhtemelen böyle. Bir anda öfke, öfke muhtemelen böyle. Dünya muhabbi, dünya hırsı kin, uçup ve yani kendi kendini beğenme Rüyakarlık, hep bunlar nefsin sıfatları ve günahların kökünü bunlar muhtemelen böyle. Yani bir insanın da nefsinde günahların köküne dururken bazen iyi olabilir, bir feyiz olabilir, manevi zevk olabilir ama bir anda düşebilir muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Tesihin, nefis. Yani cihat, nefis de cihat. Bunun için, bu işi bugün Ali Sami Vezir'i kabuk dönüşünde en zorlu sefer kabuk Uzak çünkü dediğimle buraya. Yaz mevsiminde hava kuraklığı, su yok, gıda yok yollarda uzak mesafe kabukta bu Peygamberi küçük cihadan döndük büyük cihada. Onun Peygamber küçük cihad dedi. ne de büyük cihad ederler. Nefisler büyük cihad eder, nefisler nefisle muhteremler. Yani nefsi, nefs isteğini yapmamak her zaman mühterem böyle. Devr-i harama bakmak ister, kişiyi böyle zorlar, teşvik eder. Dünya hırsına işte gazaba kızmaya, şunlara, bunlara kine, olur, benlik ucuk, şunlar bunlar. Nefis-i gerekiyor. bunları, bunları öldürme gerekiyor anlamında orada vallahi böyle. Ve kadı khabe men des saha ve kadı khabe Kadefelerin zıttı bu da böyle. da kaldı. Mendes'da nefsin üzerine örten yani dokunmayan nefsin sıfatlarına öyle gidenler de bunlar da aldan da gitti bunlar. Kişi bakmış, hacıya gitmiş. Hacıya gider e, gözümle gördüm. Betuluva'da kavga ediyor iki kişiyi mutlaka. Tek iki kişi böyle. Tabe'nin Kabe. Halk taf ediyorlar. Bir kişiye vallahi billahi bak yemin ediyorum Kur'an buna muhtemelen bak ve böyle. İbrekine tekme tokaldım buna muhtemelen bak. Ne yaptı Neden? E kuvveye gazabiye var ya muhtemelen. Ayağına basmış ya şöyle yapmış ya böyle yapmış. Dikkat etmiyor musun? Körmüsün? Bakmıyor musun? Görmüyor musun? Muhtemelen ya. Halbuki biraz insan nefesine cihat etse muhtemelen böyle. O kuvveye gazabiye insan sallıvermese böyle. İnsan bu sıksa. Doğru bakalım de seni tanımlar. Dese, aman muhtemelen bu, bu şekilde. Bu tarz, böyle. Hetham Hazretleri, yedi sene, bir müşid-i kâminin kapısı muhtemeleninde, nefisinde cihat ediyor. Nefisinde cihat, nefis cihat ediyor böyle. Nasıl cihat ediyor? Odun taşıyor ormandan. Bunu satıp parasına getiriyor muhtemeleninde. Öyle zikir yok mu hemen böyle? böyle? Nefisinde cihat böyle. Yoksa zikir eder eder, bir anda şalanır, aşka, sevgi gelir, ama her şey gününe hepsi gider muhtemelen. Yıkıldı gider. Nefis-i cihaz böyle. Yedi yıl uzun taşıdı böyle. Nefsinin emraniye gelmesi için ne vardı onda böyle? Ya, padişatı'ya böyle oradan gelen onur ve gurur vardı böyle kendisine böyle. Enaniyetle benim diye vardı böyle. böyle. Bir diyor ki bazı müritlere şeyhlerine efendim diyorlar, bak diyorlar İbrahim, Ethem diyorlar artık olgunlaştı. Bak yedi yıldır Nefis diye bir şey buna kalmadı onunla bak. Böyle. Allah yanıyor artık böyle. Artık alım onu da tekkeye. İbadet meşgulsun burada. Abi bu onun şeyini görüyor muhtemelen. Yani gerçek müşrik görüyor böylece. Biraz daha devamlısı da bakalım bakalım. Gene üstü üsüyor, yıllar yetişkin müritleri o diyor ki birisine imtihan edelim diyor. görün bakalım böyle diyor. Diyor ki şimdi birine sen ormana git diyor böyle. Yerime eten diyor ...onları kesiyor... ...sırtına vuruyor ve bağlıyor... Yedir saçak kasabada. Sen değil ağırın arkasına saklan diyor... Yani geçtikten sonra arkasına git diyor... ...onun topuna bas diyor böyle... ...arkadan topuna bas. Ama değil kanat anlıyor böyle ...canı yansıya biraz ver diyor. Eğer döne bakarsa yüzüne tükür diyor böyle. Bakın ne yapacak... ...demans ver diyor böyle. Bu gidiyor... ...büyük bir ağır arkasına saklanıyor... Yürüyeceğim bakıyor geliyor o taylar. O bir deme bağlamış sırtına. Arkasında böyle böyle Allah Allah Allah Allah diye böyle, öyle geliyor taylar böyle böyle. Yüz yere kapalırmalı, böyle, böyle. Kimse göze böyle böyle. Bu sevini şey oh diye tam olmuş. kadar bak. Sırtına yük bu kadar çile çekiyor. Artı onun bir Allah vardı. Kimse anlamadı böyle der. Arkadan gamlan gidiyor. Halen topuna basıyor, ayakabısına basıyor, acı bir kan çıkarıyor böylece. İrançya durup bakıyor böylece, yüzü böyle tükürüyor böyle. Tükürünce, ben eski İran değilim diyor muhtemel. Ben eski İran değilim. Eski İran olsa seni iş asla kesermiş onu böyle. Eski İran de değilim ben yine. Yani. Adam oldum yani böyle, yine bir onu anlam gelebilir böylece. Adami seviyor böyle ya. Ayağını bastı, kan canlı yattı, yüzünü tükürdü, o güldü. Eski ben diyen de böyle. Şimdi geliyor, ne oldu bu şey soruyor. Ben böyle böyle. Ay eski zaman tadı kalmış da onlar. O tad var da ona baktım adamlar. Unutma bakalım mutluluk böyle. Yani kolay değil muhtemelen ama başka çıkış yok mutluluk böyle. Yani kendimizi muhtemelen edenler diyelim muhtemelen böyle. Yani işimde kızmaya gelen zamanlar ben abi böyle kahzım inen gayıza, böyle kahzım inen gayı gayş öfke. Onu kesmiyorlar, tutuyor mu bu ağzına Yani kırma gelince, hemen kendine gelmeli, makesine travma kendine, böyle böyle. Şehir bugün gibi böyle, yani bakmakta şundan bundan, takılmak gerekiyor. Kezzebet semudü bitavvaha. Kezzebet yalanladı. Semudü, sevgit kavmi, bitavvaha, tuğyanla azgınlıkları öyle, yalanladılar. Şimdi peygamberleri, Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam onlara peygamber gönderebiliyor. Semud kavmi. Medine ile Tebuk arasında muhteremler. hüccü deniyor böylece hala duruyoruz muhterem böyle. Hala duruyor böylece. Yıkıntılar yine de. Duruyor böyle. İzin dağız eşkaha. En eşka eşka en şakileri böyle. En kötüleri o ayaklandı. Ödürmek için demeyi. Hangi demeyi muhteremler? Aslında bir özeteymiş ya da bunu muhteremler. Semud Kumi Câb-ı Bilvat. Kur'an'da namaz okudu muhteremler. Câb-ı Bilvat. Onlar Sâhre değil, kayaları böyle ellerine böyle, keskilerle, tokmaklarla, şeylerle böyle kayaları yontup ev yaptığımda işine böyle, oda yaptığımda böyle. Otumak için. Yalnız putperestiler muhteremler. Putu toprağlar efeleci. Onlar Rabbim gönderdiği peygamber kendi aralarından adı Sali aleyhisselam. Sali aleyhisselam Çok yumuşak huylu böyle, gayet düzgün, her şeye böyle, ahlakı güzel böyle, doğuştan mekanlarına. Peygamber olacak. Bunları davet etti böyle, imana böyle. Gece, gündüz, yolda, orada, burada. Ama bunların dikilip taşları var. Bu dediğim taş heykeller ya yani bunlar, dikilmiyorlar. Onlar öne gidiyorlar. Onlara Kur'an'a kesiyorlar, saygı duruşu yapıyorlar, ölülerse hece ediyorlar. onlara yalvarıyorlar. Baş ağıran gidip yalvarıyor. Canı sıkı onlara putlara gidip yalvarıyor. Onlar yalvarıyorlar. Onlara çok yalvardı. Uyardı onları. Bak bunlar taş bunlar. Bunlar siz unutunuz elleriniz de. Bunlar bir işlik şey zararı ettin bu Derken dedik en sonunda ya asarladılar. Çok bir uzattın öyle böyle. Uzattın. Artık bulduk senden öyle böyle. bu senden artık senden böyle. Eğer dediler doğurursan bir mucize göster bakalım. Peki ne istiyorsunuz? Onların bir tepesi vardı, Kutsal tepe böyle. Dediler ki taş yani tepe. Bu tepe içerisinde işlenirler bir deve çıkar. Onalık gebe. Deve onarlık doğurur. Ona bir dişi deve buradan çıkar. Buradan bu tepeden çıksın. Birkaç yıl yürüsün, o da hemen orada yavrusun doğursun. O da bir şey olsun böyle. Sen yapabilir misin bunu? Ben yapamam, ben Rabbim yapar. Peki dedi benim Rabbim bunu yaparsa iman eder misiniz? Ederiz. Önüne siz yalalım bakalım dedik putlarınıza. Bir de bakalım böyle. Peki de bundan bu sefer. Onların bir barem günleri varmış. O güne randevu verildi. Halk toplantı etrafında. Kimse kalmadı. Hasta, master, kimse kalmadı. Herkese toplandılar. Heyecan doğrulta şimdi böyle. Bakalım ne olacak. Önce onlar başlıyor yalvarmaya. Onların güya din adamları onların onlara yanı böyle. Putların beşleri yani böyle. Din adamları böyle. Putları getirirler. Bunlar putremende secdeye bağırlar. yalvarırlar, Ağırlar. Aman ne olur. Şu kaynağın bir deve çıkar. Ne olur. Her biri bir, Kaç tane putları putrenin varsa muhtemeler. Her biri yalvarlar. Yalvar, ağlı, Yalvardılar. E, taşlar atar, taş muhtemelenler. Bir şey yapamadılar bana böyle. Nerede ki şimdi bu sıra dönülüyor? Ya Salih, biz neredeyse bu iş yapamadı? Bu kadar putumuz var bizim. Tek değil böyle. Bu kadar bunu bu yapamadılar. E senin bir Rabbin var. Onun onu, gücü onu gösterim bunu yapmaya. Durun bakalım böyle böyle. Kaldı hasar-ı aleyhisselam. İki namaz, namaz kılıyor bak. İki namaz böyle. Ne alır? Hacet namazı. Bunu bak, yapmak süreti muhtereme. Her peygamber bu da süreti muhtereme böyle. İnsanın bir ihtiyacı dua edecek, iki rekat namaz kılmaksızı muhtereme böyle bak. Hacet namazı böyle. Salli Aleyhisselam kalktı, iki rekat namaz kıldı. Tabi, peygamber namazı muhtemelen ver. Allah'a gönlü vererek ihlas namaz kıldı. Selam verdi, aç Allah'ım sana bu durum malum Allah'ım. Rabbim dedi. Sen bunu benim peygamberi gönderdin. Ben bu davada bulundum. Beni mahcubet merhabeyi. Buradan bir demek çıkar. Hemen kaya üzerinden bir gürültü koptu mu Yan Yanında bir gürültü öyle patlırdı gürültü ve gök gülle gibi her bakış açılarında. Abi bir duman çıktı. Arkadan çok bir iri bir deve. iri bir deve mu deme. Kayalı içinden bende. Taş kaydı, açık orman ağaç bir şey bile. İçinden iri, çok iri bir deve. dış çıktı. Üç adım gitti, Yattı yere başta doğum tanrısını çekti, doğurdu. O dişi. Dedi ki, kalbi Resulullah'ın aklına vesikiyahı. Çok adım Resulullah'ın aklına vesikiyahı. Dedik ki Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, nakatallahi, nakatallahi. Burada nakat, üstünü geliyor, Nakat, dişliği anlamı, dişliği anlamı geliyor. Burada iyâke var, burada gizem mahzun. Sakın öyle bu devreye dokunmayın. Onun suşu dokunmaydı benim otremler. Şimdi deve çıktı, orada yavrusunun doğurdu, aşağı doğru indi. Hasan Aleyhisselam bakın siz bu bunu yapamadılar. Ben bunu yarattı. Bunu gözüne gördünüz bu mucizeyi. Bunca Allah yapar. Yama geliyor musunuz? Çok azı insanlar. Aynı imateler yine büyük bir çoğunluk, bunu gördük herhalde. iman edemedi bunları herhalde. O zaman buyurduk, o halde dedi, sakın deveye dokunmayın dedi hatırlamda. Deve dokunmayın. Şimdi deve, çok iri deve. Onların da yaşadığı, deve hayatı işi yolunda, develer de onların da varlığında. Fakat diğer develer bunu ürküyor ama şimdi hatırlamayız. Onların büyük kuyuları vardı, devleri sulayan, akar yani su varlığı var da, o böylece. Bu deve su baştan geldiğime, diğer devler kaçıyor bundan hatırlamayız. Bu yüzden Salih bunlara şöyle bir karar verdi. Bir gün de su içecek, bir gün diğerleri böyle böyle. Bu de bir gün suyun başına bir gelirdi, sağa aşamakta su içecek muhtemelen böyle. Ersiyle otluyor. Otarken de diğer de ot otaya dışarıya korkuyorlar bunu yaşamıyorum böyle. Baktaki bu, olmayacak bu sefer, bu ölüme karar veriler muhtemelen böyle. Fekiz debuhu fea karuha. Fekiz debuhu, Salih Selam yalanlar muhtemelenler. Şu arka var, deveyi öldüler. En şakfilerin olan kişiye o yedi kişi bunlar. Böyle Bir gün bu Allah'ın nakası dembeyle, yani mucize bir deve giderken pusu buna böyle. Kılıç vurdu ayağını kesip düşürürler. O bunu öldürürler. Böyle. Öldürürler. Yavrusunu Dişi deveyi de yavrusunda o kaçtı. Anne çıktı. Kayaya gitti. o Öteyimler. Kaya içine girdi. Başka üçler sefer bağırdı böyle. Acı, acı böyle. Üç sefer bağırdı. Ve kaybı bunlar böyle. Dedi ki ya Salih böyle böyle oldu. Üç, üç sene bağırdı. Böyle öldüyle bu şekilde, bunu bu şekilde böylece. Dedi ki üç gün ömrünüz kaldı. azabını vermesine böyle. Çünkü madem siz debeyi buna korumadı bunu azap geliyor bu şekilde. O gün çarşınlığa gidi öldürüldüğü günü. Dedi, yarın Perşembe günü yüzünüz sararacak Herkes yüzü sarılacak. Saf Süleyman gibi olacak böyle. Cuma günü her gününüzü kırmızı olacak. Kan gibi. Cuma günü her gününüzü kırmızı olacak. böyle Pazar günü dedi böyle. Azap belirsizliğe geçecek bu şekilde böyle. Artık bunun dönüş yok an böyle. Yani artık Tehbi'nin kalbi kapandı bunların. Uyanmayan kişi uyanamıyor muhtemelen. Ne yükseltiniz mi böyle? Allah korusun böyle. Yani günümüzde de mesela böyle. Di Ebu Ciye torunları var Mustafa Efendi. Dinmiş Ömrüyle geçmiş. Artık hayatının sonunda hastane köşelerinde yine aynı şeyi devam ediyor Allah korusun Kalbi kararmış Allah korusun. Bunlar şimdi beti de, de bakın ne olacak? Her günü Perşembe oldu. Yataktan kalkarım. Tabii kendini görmüyor. Karşına bakıyor. Kadının koca bakıyor. Anne onun yüzü kusursuz sen, sen, sarı. Senin de sarı. Her ikisi yüzüne saf sarı Muhtemelen böyle. Hepsi sarı. Bakalım ne olacak bakalım, gel Erseli'ye bakalım. Cuma oldu, yüzleri kıpkırmızı kırmızı kan vardı. Sanki kırmızıyı boya boyanmış yüzler ama böyle. Hepsi kıpkırmızı yüzleri. Buna gördüler. Cuma sürüdüğünde hepsi kapkara kömür böyle. Simsiyah yüzler oldu materyaller. Artık azabın artık son şey, işareti geldi bunlardır böyle şey. Erseli günü, azar günü materyaller müş aşamalı mal ol bunları, helak olması bunları. Evvela es sahıtı ayeti okumuyorum da, başka bir şey oldu. Önce bir ses motoru verdiler, bir ses böylece. Cevveler sün bunu da göreve motor verdiler. Bir toplum batacak, selak olacaksa, bu görev cevversen verilmiş on motordan böyle. Defa o zaman ne bir gürültü gelir, ses giri motorun böyle. Cevversen sesi motorunda. Cevversen bir haykırır, haykırır. Bunlar tam iştah vaktinde ber yani şu saatler vakitler odar. vaktinde uykuda bunlar tabii kalkmazlar tabi namaza bunlar. Uykuda ki bunlar cıvılsam sesi böyle yer saltır gibi ber mi? Hani gür müsles böyle uğlu şeklinde böyle uğlu şeklinde bunlar yatağa fırlar bunlar der. Korkular acaba saliha sen vakit azap mı geliyor acaba? Diler. İşkaf çıktılar hayatım sayka. İşte cislar hava birdenbire karardı. Gökyüzü sanki gece gibi oldu. Kim çakma başladı, gök gürlemesi başladı, yıldırımlar başladı, yıldırımlar böyle. böyle. Hayır, yıldırımlar böyle böyle. Yıldırımlara düşüyorlar. Bu işte kaçmak kalk, kalktılar böyle. Hani reşveti işe girdiler. Bu da devriyelem başladı herhalde. Yani şere kaçmak kalktılar. Her biri yıldırımla böyle böyle. Yıldırım denilen malih bombalar mı? Böyle. Yani kimyasal bomba yıldırımlar mutlu. yıldırımlar bunlar böylece. Yıldırım nasıl oluyor muhteremler yıldırımlara böylece. Şimdi yağmur bulutları muhteremler bazılarında artı elektrik olur bazı eşitli elektrik olur böylece. Bunlar karşılıklı gökyüzüne altmış bir gelince havada bir iletken lazım böyle. Nemli hava lazım böyle. Kurat olmaz böyle böyle. Onunca bir boşama olur böyle. Bir boşama olur. Tabii kaç bin voltlu bir boşama oluyor. Ondan şimşek oluyor muhtemelen derim. Eğer artı yüklü elektrik bulutu, artı yüklü, yüklü bulut muhtemelen, yağmur bulutu, yere muvazı bu ise işte böyle, yerde eski elektrik var muhtemelen. Bulutta artı var böylece, bunlar karşı yere geldiler mi? Muhtemelen, yılların içeridir muhtemelen böyle. Mühtemelen i̇şte böylece, tabi Rabbim ne yaptı Mevlam muhtemelen muhtemelen, ben yani yağmur bulutlarını hava karardı, fırtına, şimşek, yağmur derken insanın şey bu yıldıran muhtemelen böyle. Yıldırma böyle. Alem-i Rabbim zemin fesevvaha. Hep onları fedemdim an ah, Rabbim. Rabbler onları demdem böyle. Kökten kazıyor Hepsini öldürdü böyle. Giden bihim, ne bahis sebebi değil mi buna? Günah sebebiyle fesevvaha bir şey kamut. ne mi yapalım böyle? Allah bunun üstüne koruması muhtemelen. Peki, Malay-i Salih Hazretleri Tabuk sebene giderken, Tebuk'a giderken, şu tarafına tabuk. bu Siyamik kavramının bulunduğu yerde, tabukla Medine arasını otelemler. Önce birlikler, önce birlikler, bu Siyamik hanım helak olduğu yer biliyorlar o zaman insanlar, Arap biliyor bunu böyle, meşhur böyle olmalar bu, devamlı gelmiş de söylene söylene, dilden dilden. oraya gelince mola verdiler. Hava sıcaktı, kurmanı olma zamanı Demek ki Ağustos o zamanlar. Çok kural o böyle. Yağmur yağmadı. Yolda kuyulara suyu ki çekilmiş yağmur yağmayan çöp suları kasırdı böyle. Ordu susuz kaldı. Develer susuz kaldı. Hiç artık sulara kalmadı. Bu sömür konularına gelince orada kuyular vardı muhtemelenler. Baktan ki kuyulara su var. Burada su var böylece. Acaba bu sularda da zehirli mi? İçilir mi, içilmez acaba? Nasıl anlardır bunu böylece? Bir açar buraya, yağ döküldü muhtemelen böyle. Düştüldü bunu böylece. Bunu bir şeye sakıtıp indirip kuya indir Eğer bu yanarsa demek oksijen var. O su içilir muhtemelen. Kulağın böylece. Böyle. Yanmasa Yanmazsa doksu vardır. Hemen sönerdim böyle bir tane. Sana bu anlarsın böyle. O suları böyle yalıp yal parçalabaları bakarak normal yan yanıyor böyle. Su demiz böyle. İndiler kuyulara birden, onu su çektiler, kaplanı doldurdular, derin su doldular, hamur tuttular bunları, hamur tuttular böyle, hamur yoğurdular, arkadan peygansa geliyor. Bölük bölük, tabii orada böyle, böyle, ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah, hiç suyumuz kalmamıştı, burada su bulduk, güzel su, tatlı suyu böyle, bunu dikkat et bu şekilde, içtiği dolu, bunlar bir şey, hamur tutup böyle, çabuk çabuk çabuk, hamurları devlere verin, yemiyorlar böyle, dökün su olur bunu Burası Allah'ın gazabı diyeceğim bu Burası Allah'ın gazabı yer. Allah'ın karıtı yer. burada. Helal oldu bunlar böyle. Bunu burada böyle. Bunlar ne anlaşılıyor kurtarabilirler? Demek günah işleyen bir yerden kaçmak gerekiyor kurtarılma. Allah'ın gazası var burada kurtarabilirler. İlahten